Saffat Suresi Necm 205 O saflar halinde dizilen, dizen, sonra da haykırıp sürükleyen, haykırıp sürükledikten sonra da öğüt okuyan Kur'an ayetleri kanıttır ki, sizin ilahınız kesinlikle bir tektir. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Necm 206 Gerçekten biz en alt semayı bir süsle, yıldızlarla süsledik. Kur'an'dan az da olsa yararlanan ve roketle uzaya çıkanlar hariç, sürekli gayret içinde olan, herkesce dışlanan ve Kur'an'a kulak vermeyen tüm düşünce yetilerinden koruduk. Bunlar uzayda işe yaramaz, faaliyet gösteremez. Necm 207 Şimdi onlara sor. Oluşturuluşça kendileri mi daha çetin, yoksa bizim oluşturduğumuz kimseler mi? Şüphesiz biz onları cıvık, yapışkan bir çamurdan oluşturduk. Aslında sen hayret ettin, onlarsa eğleniyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt kabul etmiyorlar. Ve bir ayet gördükleri zaman eğlenceye alıyorlar. Ve onlar... Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüz ve toprak kemik olduğumuz zaman mı, gerçekten mi biz tekrar dirilecekmişiz? Önceki atalarımız da mı diyorlar? De ki, evet, siz de çok aşağılanmış olarak diriltileceksiniz. Necm 208 Artık o zorlu bir haykırıştan ibarettir. Bir de bakmışsın ki onlar karşıda duru verirler ve eyvah bizlere işte bu din günüdür derler. İşte bu sizin yalanlamakta olduğunuz ayırma günüdür. Toplayın o şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanları, eşlerini ve Allah'ın aslarından tapmış oldukları şeyleri. Sonra da onları cehennemin yoluna kılavuzlayın ve durdurun onları. Şüphesiz onlar sorguya çekilecekler. Ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz? Aksine bugün onlar teslim olmuşlardır. Ve onların bazısı bazısına dönmüş, yüz yüze gelmiş soruşuyorlar. Birbirlerini sorumlu tutuyorlar. Onlar, şüphesiz siz bize sağ elden, hak yoldan, iyi konumdan, güçten, kuvvetten gelir dururdunuz derler. Diğerleri derler ki, tam tersine, ''Siz müminler olmamıştınız. Bizim size karşı bir gücümüz de yoktu. Tam tersi siz azmış bir toplundunuz. Onun için üzerimize Rabbimizin sözü hak oldu. Şüphesiz biz tadıcılarız. Sonra biz sizi kışkırttık. Çünkü biz kışkırtıcılar idik. Şu halde şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Şüphesiz biz günahkarlara böyle yaparız.'' ''Şüphesiz onlar kendilerine Allah'tan başka ilah diye bir şey yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlar ve şüphesiz biz gizli güçlerce desteklenen deli bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?'' diyorlar. Tam tersi o, hak ile geldi ve bütün peygamberleri doğruladı. ''Şüphesiz siz o acı azabı tadacaksınız ve sadece yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız.'' Allah'ın arıtılmış kulları bunun dışındadır. İşte Allah'ın arıtılmış kulları kendileri için belli bir rızık meyveler olanlardır. Bol nimet cennetlerinde karşılıklı olarak tahtlar üzerinde ikram görenlerdir. İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş, kendisinde zararlı bir yön olmayan, sarhoşluk da vermeyen bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Yanlarında da gözlerini kendilerine dikmiş iri gözlüler vardır. Korunmuş yumurta gibidir onlar. Sonra da bazısı bazısına dönüp birbirlerine sorarlar. Onlardan bir sözcü der ki, ''Şüphesiz benim, sen gerçekten kesinlikle doğrulayanlardan mısın?'' ''Öldüğümüz ve toprak, kemik olduğumuz zaman mı, gerçekten mi biz karşılık göreceğiz?'' diyen bir yaşıttığım yakın arkadaşım vardı. Dedi ki, ''Siz onu tanıyan, bilen birimisiniz. Derken kendisi onu tanıdı da, onu cehennemin ta ortasında gördü. Dedi ki, ''Allah'a yemin ederim ki doğrusu sen az daha beni değişime, yıkıma uğratacaktın. Rabbimin nimeti olmasaydı, kesinlikle ben de bu hazır bulundurulanlardan olacaktım. Peki nasılmış bak, biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz?'' Bir daha diriltilmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız? Şüphesiz işte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir. Artık çalışanlar sadece büyük kurtuluş gibisi için çalışsınlar. Necm 209 İkram olarak bu mu daha hayırlı yahut zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için bir sınav aracı yaptık. Şüphesiz o zakkum ağacı cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları, boynuzlu yılanların başları gibidir. İşte kesinlikle onlar, ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklardır. Sonra şüphesiz onlar için bunun üzerine kaynar su karışımı bir içecek vardır. Sonra da şüphesiz dönecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Necmik 210. Şüphesiz onlar atalarını sapık kimseler olarak buldular. Şimdi de kendileri onların izleri üzerinde koşturuyorlar. Ve andolsun ki onlardan öncekilerin çoğu sapıktı. Andolsun biz onların içlerinde uyarıcılar da gönderdik. Şimdi bir bak. Allah'ın arıtılmış kulları dışındaki o uyarılanların sonu nasıl oldu? Ve and ki Nuh bize seslenip dua etmişti. İşte biz ne güzel cevap verenleriz. Biz de onu ve ailesini, yakınlarını, inananlarını o büyük sıkıntıdan kurtardık. Ve onun neslini baki kalanların ta kendisi yaptık. Ve biz sonradan gelenler de onun hakkında devamlı kalacak, hayırla anılacak, örnek alınacak bir söz bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanlara işte böyle karşılık veririz. Şüphesiz Nuh bizim mümin kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğdu. Hiç kuşkusuz, İbrahim de Nuh'un grubundandı. Hani o Rabbine selim bir kalple gelmişti. Çünkü İbrahim yıldızlara öyle bir bakış baktı ki, sonra da şüphesiz ben sancılıyım, dikir sancısı çekiyorum dedi. Hani o babasına ve toplumuna siz neye kulluk ediyorsunuz? Allah'ın aslarından bir takım uydurma ilahları mı istiyorsunuz? ''Peki alemlerin Rabbi hakkında kanaatiniz nedir?'' demişti. Bunun üzerine babası ve toplumu, İbrahim'den arkalarını dönerek geri durdular, onunla ilişkiyi kestiler. Sonra da o, onların ilahlarına sokulup, ''Yemez misiniz? Nasiplenmez misiniz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?'' dedi. Hemen sağ eliyle, nedeniyle bir vuruşla sokuldu. Bir süre sonra, İbrahim'in halkı koşarak İbrahim'le yüz yüze geldiler. İbrahim, "Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysaki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah oluşturmuştur." dedi. Onlar, "Şunun için bir duvar yapın, ambargo uygulayın da bunu çılgınca yanan ateşin aşırı sıkıntının içine atın." dediler. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler de biz onları ...aşağılıklar kılı verdik Ve İbrahim... ...kuşkusuz ben Rabbime gideceğim... ...o bana yol gösterecek. Rabbim... ...bana salihlerden birini lütfet... ...demişti. Bunun üzerine biz... ...İbrahim'e yumuşak huylu bir delikanlıyı müjdeledik. Sonra ne zamanki o müjdelenen çocuk... ...kendisiyle birlikte koşacak duruma... ...onunla birlikte iş tutacak çağa geldi... O zaman İbrahim, oğulcuğum, şüphesiz ben bu uyunan, sakin, ilgisiz, duyarsız yerde şüphesiz kendimi seni perişan, mağdur ediyor görüyorum. Bak bakalım sen ne düşünürsün, dedi. Oğlu, babacığım, sen emrolunacağın şeyleri yap. İnşallah beni, sen yokken başıma gelecek tüm sıkıntılara, mağduriyetlere sabredenlerden bulacaksın, dedi. Sonra ne zamanki ikisi de İslamlaştılar ve İbrahim onu alnı üzere yatırdı, yüzüstü bıraktı, mağdur etti. Ve biz ona, ey İbrahim sen o görüşünü kesinlikle onayladın diye seslendik. Şüphesiz biz iyilik, güzellik üretenleri işte onun gibi karşılıklandırırız, ödüllendiririz. Şüphesiz oğlu yüzüstü bırakma işi kesinlikle apaçık yıpratarak sınamadır. Ve biz İbrahim'e perişan, mağdur edeceği çok büyük bu şey karşılığında sebebiyle bedel, bahşiş verdik. Ve sonradan gelenler için de onun hakkında devamlı kalacak, hayırla anılacak, örnek alınacak bir söz bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyilik, güzellik üretenleri onun gibi ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim inanan kullarımızdandır. Ve biz ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. İbrahim'e ve İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden de iyilik, güzellik üretenle açıkça kendi nefsini haksızlık eden vardır. Ve andolsun ki biz Musa ile Harun'a da nimetler verdik. Ve o ikisini ve toplumlarını o büyük sıkıntıdan kurtardık. Ve biz onlara yardım ettik de onlar galip gelenlerin ta kendileri oldular. Ve biz kendilerine o apıçık gösteren kitabı verdik. Ve kendilerini doğru yola kılavuzladık. Ve sonrakiler içinde o ikisine bıraktık. Selam olsun Musa ve Harun'a. Şüphesiz biz iyilik güzellik üretenleri böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o ikisi bizim mümin kullarımızdandır. Şüphesiz İlyas da kesinlikle gönderilen elçilerdendir. Hani o toplumuna siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Oluşturucuların en güzeli sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın Rabbi Allah'ı bırakıp da Ba'ale mi yalvarıyorsunuz demişti de onlar onu yalanlamışlardı. Bu yüzden onlar kesinlikle hazır bulundurulacaklardır. Ancak Allah'ın arıtılmış kulları müstesna. Ve sonradan gelenler içinde de onun hakkında devamlı kalacak, hayırla anılacak, örnek alınacak bir söz bıraktık. Selam olsun tüm İlyas gibi olanlara. Şüphesiz biz, İyilik, güzellik üretenleri böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, bizim mümin kullarımızdandır. Şüphesiz Lut da gönderilen elçilerdendir. Hani biz onu ve geride kalıp vatanlar içinde kalan bahsız kadın hariç ehlinin tamamını kurtarmıştık. Sonra diğerlerini değişime, yıkıma uğratmıştık. Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin Onların üzerine uğrayıp duruyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? Elbette Yunus da gönderilen elçilerdendir. Hani o dolu bir gemiye doğru kaçak bir köle gibi kaçmıştı. Sonra o ok ile kura çekişti. Sonra da kanıtı iptal edilenlerden, tezi çürütülenlerden oldu. Sonra onu açgözlülük bunalım yutmuştu. O ise pişman olmuştu. Sonra eğer şüphesiz o Allah'ı noksan sıfatlardan arındıranlardan olmasaydı, kesinlikle diriltilecekleri güne kadar bunalımın içinde kalacaktı. Sonra biz o fikir sancısı çekerken onu sahile attık, onu bunalımdan kurtardık. Onun üzerine geniş yapraklılardan bir ağaç bitirdik ve onu yüz bin hatta daha çok kişiye elçi olarak gönderdik sonunda inandılar bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yararlandırdık necm 211 şimdi sor onlara kız çocuklar rabbinin oğlan çocuklar onların yoksa biz melekleri dişi oluşturmuşuz onlar da şahitler miymiş gözünüzü açın onlar şüphesiz uydurdukları ihtiralarından dolayı kesinlikle Allah doğurdu diyorlar. Ve hiç şüphesiz onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş, size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz, hala düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin için açık bir güç mü, kanıt mı var? O halde eğer doğru kimseler iseniz getirin kitabınızı. Ve onlar Allah ile gizli güçler arasında bir hısımlık bağı kurdular. Oysa andolsun gizli güçler kendilerinin kesinlikle hazır edilenler mahşerde toplananlar olduklarını bilirler. Allah onların nitelediği şeylerden arınıktır. Ancak Allah'ın arıtılmış kulları Allah'ı böyle ortak kabulüyle nitelemezler. Artık siz ve taptıklarınız, kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını Allah'a karşı ateşe atamazsınız. Ortak koşmaya bulaştıramazsınız. Necm 212 Ve bizden her birimizin kesinlikle belli bir makamı vardır. Ve biz kesinlikle saf saf dizilenlerin, dizenlerin ta kendisiyiz. Biz, Allah'ı noksanlıklardan arındıranların da ta kendisiyiz. Necm 213. Ve onlar kesinlikle diyorlardı ki: Şüphesiz eğer yanımızda öncekilerden bir öğüt, kitap olsaydı, elbette biz de Allah'ın arıtılmış kulları olurduk. Şimdi de o öğütü, kitabı örtbas ettiler. Artık yakında bileceklerdir. Ve andolsun ki Gönderilen kullarımız, elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Şüphesiz onlar, kesinlikle galip olanların ta kendisidir. Şüphesiz bizim ordularımız, kesinlikle galip gelenlerin ta kendisidir. Artık sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Onlar da yakında göreceklerdir. Ya şimdi onlar, bizim azabımızı çabuk gelsin mi istiyorlar. Fakat azabımız onların sahasına indiği zamanda uyarılanların sabahı ne kötüdür. Yine sen bir zamana kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Onlar da yakında göreceklerdir. Güç, kuvvet, yenilmezlik, şan ve şerefin Rabbi olan senin Rabbin onların nitelediği şeylerden arınıktır. Ve selam gönderilen elçileredir. Tüm övgüler de alemlerin Rabbi Allah'adır. Başkası övülemez.